Ya Allah, Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Müslüman kalabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? İkinci ipucu Allah'ın dinine yardım etmek. Hidayet üzere kalabilmenin bir diğer ipucu, Allah'a yardım etmektir. Kul elinden geldiği şekilde Allah'a yardım ettiği sürece, ayakları bu din üzere sabit kalacak ve dik durması gereken yerde asla geri adım atmayacaktır. Bu, sözünden hiçbir zaman caymayan Allah'ın vadidir Yüce Allah asla vaadinden caymaz. Rabbimiz şöyle buyurur, Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed 7 Rabbimiz bu ayetinde kulları kendisine yardım ettiği zaman kendisine yardımcı olan o kullarına iki şey vaat ediyor. Bir, kendi yardım ve nusretini. iki kullarının ayaklarının bu din üzere sabit kalmasını. Bu gerçekten de büyük bir söz, büyük bir vaattir. Eğer biz bu din üzere sabit kalmak, yani mürted olmamak istiyorsak ki bu her Müslüman'ın dünyadaki en büyük arzusudur, o zaman ayette zikredilen şartı yerine getirmeli ve neticede hem Allah'ın nusretine hem de Allah'ın ayaklarımızı sabit kılmasına zemin hazırlamalıyız. Tabi vaat edilen bu iki şey bir şarta bağlanmıştır. O şart da kulların Rablerine yardım etmeleri, gerektiğinde O'nun dini için her türlü imkanı seferber etmeleridir. Kullar bu şartı yerine getirdiklerinde asla sözünden dönmeyen Rableri de onlara yapmış olduğu vaadi yerine getirecek, onlara hem yardım edecek hem de ayaklarını hak üzere sabit kılacaktır. Müminler Allah'ın yardımcılarıdır. İşin aslı tüm müminler Allah'ın yardımcıları, ensarı ve hizmetkarıdırlar. Bugün Allah'a iman etmeyen kafirler bile kendi ideolojilerinin bekası için inandıkları değerler uğruna her şeylerini feda ediyor, gerektiğinde hiç çekinmeden canlarını bile ortaya koyabiliyorlar. Ahirette cennet beklentisi olmayan kafirler bile bir hiç uğruna bunu yapabiliyorlarsa, arzusu cennet olan müminlerin bundan çok daha fazlasını Rableri uğrunda takdim etmeleri gerekmez mi? Saf suresinde Yüce Rabbimiz yardımdan müstani olduğu halde biz müminlerin kendisine yardım etmelerini, dini için ensar, yardımcı olmamızı istemektedir. Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim iman etmiş, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Saf 14 Allah'ın bu emrini yerine getirerek bu dinin hadimleri ve yardımcıları olmalıdır Müslümanlar. Onların Allah'ın yardımcıları yani Ensarullah olmaları onlar için büyük bir şeref olmasının yanı sıra bu dinde sabit kalmaları için de hayati önem taşıyan bir husustur aynı zamanda. Eğer Müslümanlar dinde sabit kalmak, İslam'dan çıkmamak, ve her daim mümin olarak yaşamak istiyorlarsa bu dine yardımcı yani ensar olmalıdırlar. İslam nazarında İslam'ın hayata geçirilmesi ve bir adım öteye götürülmesi için herhangi bir vesileyle yardımcı olan kişiler Allah'ın yardımcıları olarak isimlendirilirler. Unutmamak gerekir ki Allah'a yardımcı olmak bir kulun ulaşabileceği en üstün makam ve en büyük şereftir. Çünkü namaz kılarken Oruç tutarken veya bu tarz ibadetleri yerine getirirken Müslüman'ın konumu sadece bir kul olmaktan ibarettir. Fakat o, Allah'ın dininin yayılmasına çalıştığında, Allah'ın sıradan bir kulu olmaktan öte, artık onun dostu ve yardımcısı olmakta ve bu sayede yüce bir konuma yükselmektedir. Bu da bir Müslüman'ın bu dünyada elde edebileceği en ulvi ve en yüksek makamdır. Allah hepimizi dininin yardımcısı kılarak, bu yüce makame erişen kullarından eylesin. Amin. Söz buraya geldiğinde, insanın aklına, acaba Allah her şeyden müstani olduğu ve hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı halde, neden biz kullarından yardım istiyor şeklinde bir soru takılıyor. Sanırım, buraya kadar okuduğunuz şeylerden sonra, sizin de aklınıza bu soru gelmiştir. O halde, bu sorunun cevabı nedir? Bu soruya alimlerimiz birkaç şekilde cevap vermişlerdir. 1- Allah'ın bizlerden yardım istemesi öncelikle bizlerin imtihan edilmesinden dolayıdır. Allah kim kendisi için çabalıyor, kim geri duruyor bunu açığa çıkarmak için böylesi bir yardım talebinde bulunmuştur. Bilindiği üzere bu dünya bir imtihan yurdudur. Ve ahirette bir belge olarak ellerine teslim edilmesi için insanların bu yurtta amellerinin açığa çıkarılması gerekmektedir. İşte bundan dolayı Allah, kullarının bir imtihana tabi tutulmasını murad etmiştir. Dediğimiz gibi Allah, kimin kendi yanında yer alacağını, kimin de karşı tarafta saf bağlayacağını görmek için böyle bir imtihanı gerçekleştirmektedir. Cahillerin zannettiği gibi, birilerinin yardımına muhtaç olduğu için bizlerden yardım istememektedir. Zira onun ne biz kullarına, ne cinlere, ne de meleklere ihtiyacı vardır. Bilakis o, tüm alemlerden mustanidir. Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, alemlere muhtaç değildir. Ankebut 6 2. Allah'ın bizlerden yardım istemesinin diğer bir nedeni, kullarından hangisinin kendi safında yer alacağını görmek, kimin kendisine yardım edeceğini, kimin de bu yardımdan geri duracağını tespit etmek içindir. Rabbimiz şöyle buyurur, Ant olsun ki biz peygamberlerimizi, açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Bir de içinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri indirdik. Ta ki Allah bu sayede görmediği halde kendisine ve Rasulüne yardım edenleri seçip ayırsın. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, daima üstündür. Hadid 25. Görüldüğü üzere bu ayette Allah Celle Celaluhu peygamberler göndermesini kitabı ve mizanı indirmesini ve demiri var etmesini çok önemli bir gerekçeye bağlamaktadır. Bu gerekçe de şudur, kendisine ve peygamberine yardım edecekleri seçip ortaya çıkarmak, eğer bir kul rasule tabi olur, kitapla amel eder, ölçüye sarılır ve adaleti ayağa kaldırmak için adaleti istemeyenlere karşı demiri eline alırsa, bu kul Allah'ın yeryüzünde kullarından beklediği gayeyi hakkıyla gerçekleştirmiş ve Rabbinin dinine yardım etmiş olur. 3- Allah'ın bizlerden yardım istemesinin diğer bir nedeni de, kafirlerin bizim ellerimizle cezalandırılmasıdır. Allah isteseydi, tek başına onlardan intikamını alabilir, kendi kudretiyle onları cezalandırabilirdi. Ama O, kimin kendisine yardım edeceğini tespit etmek için böyle bir talepte bulundu. İzah-ı Sadedinde olduğumuz Muhammed Suresi 7. Ayet'in Hemen birkaç satır öncesine müracaat edenler bu gerçeği net bir biçimde görürler. Rabbimiz orada bunun gerekçesini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Rabbimiz şöyle buyurur. Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkıca bağlayın. Sağ kalanları esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da Fidye karşılığında salıverin, ta ki savaş sona ersin. Eğer Allah dileseydi, onlardan kendisi intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Muhammed 4 Başka bir ayette de Rabbimiz şöyle buyurur. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalbindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe 14-15 İşte bu gibi sebeplerden ötürü Allah Celle Celaluhu, biz kullarından yardım istemektedir. Zikrettiğimiz bu gerekçelerin hangisine bakılırsa bakılsın, aslında hepsinin biz kullara fayda getirdiği görülecektir. Yani Allah muhtaç olduğu için değil, bizlerin hayrı için bizden yardım istemektedir. Allah'a yardımdan kastın, Allah'ın dinine, kitabına, peygamberine, hükümlerinin tatbikine ve Müslümanlara yardım olduğunu söylemeye herhalde hacet yoktur. Kur'an'ı gözden geçirenler bunun böyle olduğunu pekala bilirler. Dine, kitaba, Rasule ve Müslümanlara yardım edenlere Allah'ın yardım edeceği Rabbimizin Kur'an'daki en büyük vaatlerinden birisidir. Rabbimiz şöyle buyurur. Allah kendisine yardım edene muhakkak yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Haç 40 Şüphesiz ki biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik edecekleri günde de Yardım ederiz. Mü'min 51 Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Zira mü'minlere yardım etmek üzerimize bir haktır. Rum 47 Eğer biz Allah'ın bizden yardım etmemizi istediği şeyler hususunda ona yardım edersek Allah da bunun karşılığında bize sadece dünyada değil, aynı zamanda ayakların kayacağı, kalplerin korkudan titreyeceği, insanların hesaplarından dolayı endişe duyacağı o zorlu kıyamet gününde yardım edecektir. Bilindiği üzere mükafat veya ceza yapılan işin cinsinden olur. Sen neyini Allah'a sunmuşsan, Allah da onunla sana muamele edecektir. Eğer sen dünyada ona ve onun istediği yerlere yardım etmişsen, o da sana, hem dünyada hem de ahirette misliyle mukabelede bulunarak yardım edecektir. Bu gerçekten de büyük bir karşılıktır. Aklı olanların bu karşılığı elde etmekten geri durmamaları gerekmektedir. Allah'ın dinine nasıl yardım edebiliriz? Buraya kadar anlattığımız şeyleri genel olarak hep Allah'ın dinine yardım etmek şeklinde umumi bir ifadeyle izah etmeye çalıştık. Ama bunun sınırı nedir? Nasıl olur? Hangi şeylerle mümkündür buna hiç değinmedik. İnşallah burada kısaca buna değinerek dine nasıl yardımcı olabileceğimizin ipuçlarını vermeye çalışacağız. Malum olduğu üzere Allah'ın dinine yardım etmenin birçok şekli, birçok sureti ve yolu vardır. Buna göre bu dine kimi malıyla, kimi canıyla, kimi bedeniyle, kimi kalemiyle, kimi davet ve tebliğ ile, kimi irşat ve yönlendirmeleriyle, kimi vaktiyle, kimi çocuğuyla, kimi ahlakıyla, kimi İslami kimliğiyle, kimi de duasıyla yardım edebilir. Dikkat edilirse ayet-i kerimede Rabbimiz, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder buyurarak, ille de şöyle yapacaksınız şeklinde herhangi bir sınırlandırma yapmamış, aksine yardım edebilmenin önünü açık bırakarak, dinine samimiyetle yapılacak her türlü yardımın katında kabul göreceğini ima etmiştir. Bu da göstermektedir ki, Müslüman elinden geldiği her şekilde Rabbinin dinine yardım edebilir. Bu nedenle ey Müslüman, unutma ki Allah, dinine yardım etmen için senden tomar tomar para istemiyor. Aksine, imkanın ölçüsünde bir şeyler vermeni bekliyor. Velev ki vereceğim bu şey, yarım hurma bile olsa. Unutma ki Allah, dinine yardım etmen için senden büyük vaktini hizmete ayırmanı istemiyor. Aksine imkan dahilinde bir zaman ayırmanı bekliyor. Velev ki ayıracağın bu zaman yarım dakika bile olsa. Unutma ki Allah dinine yardım etmen için senden bütün her şeyini istemiyor. O sadece senden senin ihlasla yapacağın amelleri bekliyor. Velev ki yapacağın bu ameller çok küçük şeyler bile olsa. Bu nedenle asla dine hizmeti gözünde büyütme. Bunu ulaşılmaz bir makammış gibi görme. Unutma ki bu her an ve her yerde olabilecek bir şeydir. İnfak et, borç ver, cihad et, ilim öğren, yetimlere sahip çık, Müslüman dul kadınların ihtiyaçlarına koş, kardeşlerinin ev taşımalarına yardım et, kitap, broşür, cd dağıt, yazı yaz, ders hazırla, ders ortamı oluştur, evini aç, arabanı hizmete sür, sohbet ver, tebliğ et, İslami kıyafetler giyin, İslam adabına dikkat et, Ahlak kurallarına riayet et. Hasılı, hayır yollarından ve Allah'ın dinine yardım edecek alanlardan herhangi birisine tevessül et. Bil ki Allah'ın dinine yardım edecek alanlar çok geniş, çok engindir ki saymakla bitmez. İşte sen bunlardan birisiyle Rabbine yardım edebilirsin. Burada Şeyh Şankiti Rahimullah'ın Müslümanların Allah'ın dinine nasıl yardım edeceklerini ifade eden şu güzel cümlelerini aktarmadan geçemeyeceğiz. O, Edva-ül Beyan adlı kıymetli tefsirinde şöyle der. Müminlerin Allah'a yardım etmelerinden maksat, onların Allah'ın dinine ve kitabına yardım etmeleri, Allah'ın kelimesi en yüce olsun, yeryüzünde Allah'ın hadleri uygulansın, emirleri yerine getirilsin, yasaklarından kaçınılsın ve kulları arasında Resulüne indirdikleriyle hükmedilsin diye çaba harcamaları, ve cihad etmeleridir ne mutlu her şeyiyle bu dine ensar ve hizmetkar olanlara Allah'ın dinine yardım eden güzide nesil Allah Resulü'nün arkadaşları olan ashab-ı kiram bu dine ellerinde var olan her şeyi takdim ederek tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde Allah'ın dinine yardım etmişler ve bu çabalarının neticesinde ensarullah yani Allah'ın yardımcıları vasfını almaya hak kazanmışlardı Onların bu çabaları kendilerine cennet olarak geri dönmüş ve yeryüzünde cennetlik insanlar olarak yürümüşlerdi. Allah gerek kendisine, gerek Resulüne, gerekse dinine yardımcı oldukları için onların ayaklarını bu üzere sabit kılmış ve en zor günlerde bile dimdik durmalarını sağlamıştı. Zira Allah, Müslüman kullarının ortaya koyduğu samimi çabaları asla azayi etmezdi. Allah Resulü'nün değerli arkadaşları, bu dine ve bu dinin sahibi olan Allah'a ensar olmak için, ellerindeki her şeyi gözlerini kırpmadan, ilahi kelimetullah uğruna feda etmişlerdi. Onlardan kimisi bu dine malını vererek ensar olmuştu. Kimisi evladını, kimisi vasıtasını, kimisi zamanını, kimisi de dünyada en değerli şey olan canını. Ama neticede hepsi Rableri uğruna bir şeylerini feda etmişlerdi. Bunun sonucunda da Rableri onları, ayakların kaydığı çetin günlerde hidayet üzere baki bırakmış ve sonunda kullarım ben sizden razı oldum diyerek ebedi hayatlarını cennetle ve rızai ilahiye ile tescillemişti. Muhacir ve ensardan önce olanlarla, ihsan ilkesiyle onlara uyanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara zemininden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tevbe 100. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ettiklerinde Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Fetih 18. Ümmü Süleym radıyallahu anhayı bilmeyenimiz, duymayanımız yoktur. O, Oğlu Enes'i o küçücük yavrucağızı daha 10 yaşındayken tıpkı Hazreti Meryem gibi getirip efendisinin kucağına bırakmış ve Nübüvvet Medresesinde yetiştirerek bu dine ensar olması için mescitte hizmete vermişti. Bu mübarek kadın evladını dine vererek Allah'ın ensarı olmuştu. Ebubekir ve Osman radıyallahu anhuma da en zor ve sıkıntılı günlerde mallarını feda ederek bu dinin ensarı olmuşlardı. Halid bin Velid radıyallahu anh ise dinin yücelmesi ve her tarafta İslam sancağının dalgalanması için bedenini ortaya koymuş ve Allah düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye girişerek Rabbinin yardımcısı olmuştu. Bu dine ensar olmak için canlarını feda edenleri ise saymak ne mümkün? Hamza'yı mı? Mus'ab'ı mı? İkrime'yi mi? Cafer'i mi? Abdullah İbni Revaha'yı mı? Hangisini zikredelim? Canını feda ederek İslam'ın yükselmesini sağlayan hangi yiğidi anlatalım? Onlar bu dinin ensarı olmak ve Allah'a yardım etmek için ellerinde olan tüm değerleri gönül hoşnutluğuyla feda ettiler. Rableri de onların bu fedakarlıklarına karşılık olmak üzere dünyada onları bu din üzere sabit bıraktı, hidayetlerini ellerinden almadı, ahirette ise kendilerine mükafat olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetleri bahşetti. O halde ey Müslüman, sen de onlar gibi bir şeylerini bu dine feda ederek, onların karşılaştıkları güzelliklerle karşılaşabilir, onlar gibi Allah'a ensar olarak elde ettikleri cennetin talibi olabilirsin. Haydi ne duruyorsun? Ne mutlu sahabeyi kendisine rehber edinerek, gittikleri kutlu yoldan yürümeyi kendisine şeref bilenlere. Ayakların sabit kalmasından kast edilen nedir? İslam alimleri, Allah'a yardım edenlerin ayaklarının nerelerde ve ne şekilde sabit kılınacağına dair farklı farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Onların bu konudaki görüşlerini şu şekilde maddeler halinde zikredebiliriz. Onların kitaplarında zikrettiğine göre ayakların sabit kalmasından kasıt, 1- Savaşta düşman karşısında geri adım atmadan ilerlemesi, muharebe meydanlarında firar etmekten ve hezimetten korunmasıdır. Ayetlerin cihad ile alakalı indiği göz önüne alındığında, bu görüşün kastedilmesi kuvvetle muhtemeldir. Buna göre savaşta Rabbine yardım etmek için çabalayan bir mücahit, Rabbinin yardımıyla meydanda daha dik, daha mutmain bir şekilde duracak ve bir adım olsun geriye dönmeyecektir. 2. İster cihat meydanında olsun, ister başka bir yerde kalplerin iman, güven ve maneviyatta sabitleştirilmesidir. Bir Müslüman normal bir Müslüman olmaktan çıkıp Rabbinin hizmetkarı ve yardımcısı olursa, bu durumda Allah her mevkide ve her ortamda onun kalbini sabit kılacak ve ona katından bir destekle sebat verecektir. Tabi ayete bu mana verildiğinde ayaklar ifadesinin kalpler anlamına geldiği varsayılacaktır. Nitekim Enfal suresinin 12. ayeti de bu manayı desteklemektedir. Rabbimiz o ayette şöyle buyurur. Hani Rabbin meleklere ben sizinle beraberim o halde iman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalbine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. 3- Ayakların sırat köprüsünde sabit kalmasıdır. Buna göre mana Allah'a hizmetkar olan bir Müslümanın ayakların en çok kayacağı yer olan sıratta yalpalamadan dimdik bir şekilde cennete doğru ilerlemesi ve insanlar cehenneme doğru o köprüden düşerken O'nun, o köprüde sanki normal bir yolda yürüyormuşçasına sabit kadem ilerlemesi şeklinde olmaktadır. 4. İslam dini üzere geriye dönmeden sabit kalmasıdır. Ayetin umumu alındığında bu mana karşımıza çıkan en güçlü manadır. Ve ayetten asıl kast edilen de Allahu Alem budur. Ama burada hemen şunu da belirtelim ki, ayette ayaklarınızı sabit kılar şeklinde umumi bir ifadenin kullanılmış olması Zannımızca ayakların sabit kalması gereken her yeri kapsar ve herhangi bir yerle sınırlı kalmaz. Buna göre bir Müslüman eğer gerçek manada Rabbinin hadimi ve yardımcısı olur ise gerek savaşlarda gerek kafirlerle karşılaştığı zorlu ortamlarda gerek sırat köprüsünde gerekse din üzere ayakları sabit kılınacak ve yalpalamanın mümkün olduğu her yerde Rabbinden bir yardım ile dimdik ayakta kalacaktır. Bunu herhangi bir yerle sınırlandırmak çok da uygun değildir. Zira elimizde ayakların sabit kılınması şeklinde ifade edilen bu umumi lafzı belirli bir manaya hamledeceğimiz Kur'ani bir karine yoktur. Bu nedenle ayeti umumu üzere alarak anlamlandırmalı ve ayakların sabit kılınması gereken her yerde Allah'ın ayakları sabit kılacağına inanmalıyız. Yine de Allah en iyisini bilendir. Sonuç olarak eğer bir Müslüman hidayeti kaybetmekten korkuyor ve hiçbir zaman dinden çıkmak istemiyorsa o zaman Rabbine ve Rabbinin yardımcı olmasını istediği şeylere yardım etmeli, Allah'ın dini için ensar olmayı bilmelidir. O bunu gerçekleştirdiğinde Rabbi de ona olan vaadini gerçekleştirecek ve onu hak yol üzere sabit kılacaktır. Allah tüm kardeşlerimizin ayaklarını hak üzere sabit kılsın ve razı olduğu hayat tarzını yaşamayı onlara kolay kılarak kendilerini her türlü dalalet ve sapıklıktan muhafaza buyursun. Amin.